Yeraltı Hafıza. Noreptika Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Merhaba, ben Mehmet Atakan Poça. Yeraltı Hafıza programını dinliyorsunuz. Ee, bilmeyenler için tekrar bir hatırlatalım. Yeraltı hafıza programı e, Türkiye'de çıkarılmış, bu zamana kadar çıkarılmış fanzinlerden oluşan bir kütüphane hazırlığı içerisindeki Noradika kolektifin destekçisi Açık Radyo tarafından hazırlanıyor. Ee, biz sınıyoruz. Ee, bugün yanında alternatif fanzinden Volkan var. Kendisiyle e, alternatif üzerine ve internet yayıncılığı üzerine konuşacağız. Hoş geldin Volkan. Merhaba. Merhaba. Ee, Alternatif fazliliğinin nasıl başladığından e, istersen konuşalım ilk önce. Olur. E, Nisan 2009 yılında ben ve üç arkadaşım İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde ok, e, öğrenim görüyorduk. Çevremize baktığımızda gerek akademisyenler gerek öğrenciler bazı belli başlı sıkıntılar gerek e, bunu işte çerçeveleyen atıyorum iktidar olsun öğrencilerin karakteri olsun. Akademi saçmalı olsun. Buna karşı e, şeyler üretelim dedik. Öncesinde de bir iki yıl karşı kültürle ilgilenip yazıp çiziyorduk. E, daha sonra da hatırlıyorum Nisan 2009'da ilk sayımızı çıkardık. Üç kişiydik. Şu ana kadar sekiz sayı bastık. Hala sekiz. devam ediyoruz. Öyle, sekiz sayı. İnternette kopyası var mı alternatifin? Var var ama çok fazla geri dönüş alamıyoruz internetten nedense. Evet internetten incelediği konusunda fanzinlerde böyle bir... Herhalde sıkıntı Hı. var. Bazı fanzinler internete yayılmayı düşünmüyor. Yayınlananlar da zaten geri dönüş alamıyorlar. Ne düşünüyorsun peki? Sence internet üzerinden yayın yapan yayınlar fanzinlerin kökünü kazıyacak derecede önemli bir noktaya mı ilerliyor? Yoksa fanzin kültürü yine sokaklarda yine yeraltı dediğimiz o karşı kültür ortamında sürmeye devam eder mi? Ya Bana kalırsa internet yayıncılığı fanzinlerin kökünü Kurutamayacak kadar aslında vasat bir noktada ülkede ki ben de aslında destekçisi değilim internet yayıncılığının özellikle fanzin olsun ya da diğer kültürel yayınlar olsun. Ya çünkü bir şeyin bence somut hali her daim daha önemlidir. Yani atıyorum ben birine fanzin verdim mi daha sonra tekrar 3-4 gün sonra onu gördükten sonra çok rahat geri dönüş nasıldı hangi yazıları sevdin hoşuna gitti mi ya sen de katkı sunmak ister misin? Ama internete koyduğumuz vakit sanırım 4. sayıdan sonra internete yazıları ve görselleri yüklemeye başladık. Yani mail kutusundan hiçbir şey gelmedi geri dönüş. Ya Şunu merak evet. ediyorum. Şey dedin ya hani e, insanlardan geri dönüş almak Tabii. iyi oluyor Hı -hı. diye. Gerçekten iyi oluyor mu? Yani Mesela ben fazin çıkardığım zaman o fanzinin insanların ne, ne geri dönüş yaptığı benim için o kadar da önemli olmuyor açıkçası. Neticede o benim bir yerde kendi kendimi e, vakit öldürmem ya da eğlen, eğlenmek için yapıyorum bazen. Ve insanlar beğenmeseler de e, çok da beğenseler çok umumda olmuyor açıkçası. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ne? Bana o zaman bu biraz da sanat felsefesine bir bakış oluyor. Bence bir birey bir şey üretiyorsa temel dertlerinden biri bunu e, yani illa ben bir yani ajitasyon ya da propaganda demiyorum ama hani bir anlatma, bir derdini anlatma, bir sıkıntısını anlatma ya da bir mutluluk anını paylaşma gibi bir derdi olmalı. Yani o ya da işte senin düşündüğün tarz bana biraz şey gelir, sıkıntılı geliyor yani. Sadece kendimi tatmin etmek için, yani masturbatif bir olay olarak görmek. Yani aslında inkar edemeyeceğim o masturbatif yönünü ama ben çok da insanların bunu beğenmek zorunda olduklarını düşünmüyorum. Yani elbette beğenmek zorunda değiller ve ne düşündükleri de umurumda değil açıkçası. Yani ben en azından fanzine bu şekilde bakıyorum. Sizin şimdi bir zannediyorum. Yeni metamorfoz dediğin o Facebook'ta da grubunu açtığınız bir e, yeni projeniz var. O proje hakkında konuşalım biraz istersen. Olur. Ee, en son 8. sayıyı e, yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıl önce bastık. Daha sonra çünkü hepimiz atıyorum kimimiz okulu bıraktık, kimimiz çalıştık vesaire çevremize bağlarımız koptu. Ee, düzenli disiplinli bir şekilde çalışamadık. Sonra e, zaten biz uzun süredir. ...dördüncü, beşinci sayıdan itibaren... ...bunu bir kültür kolektifine mi dönüştürsek... ...farklı bir şey mi yapsak... ...yani ilk başta kendimizi geliştirip... ...pratiği e, sonra... Hı -hı. ...çevreye yaysak mı, bunu bir dergiyle mi yapsak... ...yoksa bir internet sitesi üzerinden mi yapsak diye... Ya ...sadece edebi... ...çünkü fazla sadece edebiyat fotoğraf ve daha çok... ...görsel sanatlar üzerine... E, ...üretim yapılabiliyor, sen de biliyorsun... Hı -hı. ...ama işte aramızda sinemayla... ...işte video sanatı ile ilgilenler... ...performans sanatı ile ilgilenenler vardı... Bize bunların üzerine hala e, tartışmasını yaptığımız bir platform kurma aşamasındayız. Hmm, anladım. Peki e, gerçekleştirebileceğinizi düşünüyor musun? Yani biliyorsun daha önce de bir araya geldi birçok fanzin. Hı hı. Ortak tek bir fanzin çıkaralım ya da e, bir dergide toplanalım. E, bir site kuralım şeklinde bir kolektif oluşturma projeleri vardı. Hı hı. Ama hiçbiri bir şekilde e, sürdürülemedi. Yani fanzincilerde böyle bir e, anlayış da var. Bireysel olma ve kendi fanzininin efendisi olma düşüncesi de var ve bir araya gelinemiyor bir şekilde. Ne düşünüyorsun yani alternatif fanzinin bu projesinde bir araya gelinebilir mi? İşte bizim derdimiz bir araya gelme ya da bir araya getirme ya da bu olayın bir öncüsü yani atıyorum ya da e, bu projeyi belirleyen sert politik bir bildiri ya da bir manifesto olmayacağı için şu ana yani aslında bak. Temel derdimiz çok basit. Ee, mesela Kırşehir'de, Kayseri'de ya da Adana'da... ...bu sanatın belli dallarıyla uğraşan... E, ...bunu gayet mükemmel şekilde yapan ama... ...adını duymadığımız, sanını bilmediğimiz... ...çalışmalarını göremediğimiz arkadaşlar var. Yani internet belki bu konuda şey olmuyor... ...ya da e, sosyal paylaşım siteleri yardımcı belli noktalarda oluyor ama... Hı hı. E, ...ulaşım sıkıntısı var. Yani Türkiye'de karşı kültür... Yani ...alt kültür payfasının birbirleriyle bağlantı sıkıntısı var. Atıyorum ben bazı insanların ne yaptığını... Ne ettiğini hiç bilemiyorum. Yani aslında bu e, bu bahsettiğim proje eğer ya internet sitesi ya da bahsettiğim iki aylık dergi e, diye düşünüyorum. Yani buna yardımcı olabilecek insanları birbiriyle daha eee iletişime Evet. He, ondan bas. Yani yoksa e, bu projenin işte böyledir, şöyledir diye çok sektör bir tanımlamasını yapamıyorum yani. Anladım. Ee, aslında güzel bir çalışma gibi olacak duruyor. Zaten Facebook'ta da bayağı katılımcı sayısı fazlaydı en son Hı -hı. baktığımda. Evet. Ee, umarım iyi bir yöne doğru gider. Ee, şimdi peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yeni bir sayı çıkaracak mısınız? Ee, şu an grafiker arkadaşımız. Aynı zamanda fanzine enserumuzuyla yazı yazan Can Asker'de ee, olduğu için <gülüyor> TSK elemanı olduğu için artık ee, o konuda sıkıntı çekiyoruz Gerçi belki kes yapıştır da yapabiliriz de hı hı. Şu an dediğim gibi e, Pek fazla elimizde şey yok e, Yazı daha toparlayamadık Daha ciddi bir çalışmasına başlayamadık Yaz vakti biliyorsun herkes hı hı. farklı bir durumda Peki e, Yer Ağatı Hafızanın Bu projeleri hakkında bir şey söylemek ister misin Yani mesela ben burada da Tekrarlamış olayım aynı zamanda proje hakkında e, Bir kütüphane Oluşturmak istiyoruz hı hı. ve Kütüphanede topladığımız fanzinleri bir şekilde internete aktarıp dijital kopyalarını üretmek istiyoruz. Böylece aslında senin söylediğin bahsettiğin bağlantıyı da oradan kurma derdi içerisindeyiz. Yani dijital kopyalarda daha önce kimsenin görmediği fanzinleri belki okuyucularına yani okuyucu dediğin şey burada fanzin okuyucusu var mı yok mu bunu da tartışırız. <gülüyor> okuyucularına ulaştırma derdi içerisindeyiz ve yani ihtiyacı olana... İsteyene de yani fotokop makinasını oraya koyup gel arkadaşım burada çoğalt biz dağıtımını da yapacağız deme e, demek istiyoruz. Hem böylece Türkiye'de bir e, ağ oluşturmak istiyoruz. Yani bu belki de senin bahsettiğin projeyle hemen hemen aynı şeye de e, tekabül hmm. ediyor. Yani seninki biraz daha web sitesi üzerinden ama e, ne, ne diyeceksin yani böyle bir şeyi destekler misin? Tabii ki desteklerim yani böyle e, çok ileri bir hamle ama e, no replikadan işte gereksenle. İki kere de Janset'le sohbet etme fırsatım olduğunu mevzu üzerine hala benim bildiğim bir toparlanma çabası, fanzinleri toparlama çabası <gülüyor> içerisindeler. Yani en son kaç tane fanzin birikti bilmiyorum. Gerçekten şey oldu olay yani. kütüphane biçiminde olsa, yani işte orada artık birey daha bireysel farklılıklar önem kazanıyor. Mesela ben şey mailden okuyacağımı düşünmüyorum. Ya da... yani çıktısını yani, aldım. Tabii canım, <gülüyor> fotokolojiden çıktısını alırım yani çünkü daha... Ya dediğim gibi belki eğer gerçekten bir bütçe oluşturulabilirse buna... ...oraya kuracağımız fotokop makinesiyle... ...yani dağıtımı kalmayan ve üretilmemiş... ...artık daha da üretilmeyecek olan fanzinleri çoğaltabiliriz yani. Bu şekilde daha çok insanın eline bulaştırabiliriz o fanzini. Daha çok insan bu batağa batar. Umarım batar yani. Bu şekilde düşünüyorum. Yani okuyucu meselesine istersen bir dönelim. Türkiye'de fanzin okuyan, fanzini arayıp bulan... Çok az insan var sanıyorum tabii, değil mi? Tabii. Geçenlerde bir röportaj için e, Baran Kaya Red dergisinden bilirsin belki. Hı hı. O e, sordu böyle bir soru. İşte son dönemde popüler popülerleşmesi hakkında ne düşünüyorsun hı. falan diye. Ama bana kalırsa popülerleşme de yok yani. 1990'da neyse Faz'in belki gerilemiş olarak gerilemiş biraz da 2000'lerde bence de oydu yani bence. O soruya da doğru düzgün cevap veremediğim için hatta bana kızdı falan. <gülüyor> Bilmiyorum yani bir okuyucu kitlesi elbette var fanzin okuyucusu ama yine de bu artan inen bir çizgide değil yani ben öyle düşünüyorum. Tabi tabi ben de yaklaşık 3 senedir fanzin çıkartıyoruz yani hep bir sabit yani hiçbir zaman bir patlama yaşayamadık ya bir sayımızda ya da eski. Sayılarla ya ben de bir iki sohbet esnasında eski fanzincilerle yani şeyden bahsederlerdi 90'ların sonlarına doğru istiklal caddesinde sanki bildiri dağıtır gibi fanzinleri istiklal'de evet. insanlara verdiklerinden bahsederlerdi ya da daha bir pasaj kültürlerinde çok rahatça dolaşan fanzinler olurdu yani muazzam bir gerileme var. Evet biz Mefysto'ya bırakmak zorunda kalıyoruz tabii, evet, tabii. da yapmış oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya yani yine de e, fanzini okuyan e, kişi onu Arıyor ve buluyor bir şekilde. Yani tabii, tabii. arayana her zaman fanzin gözüküyor. Hı. Ben öyle tahmin ediyorum. Ee... Evet. evet. Arayana buluyor derken <gülüyor> şeyden bahsedeyim. Ee, Avustralya'da bir kız gelmişti şeye. Ee, bizim bir fanzini bulmuş bir yerden. Daha sonra ta Avustralya'dan bize mail attı. Yani şeyden bahsediyor. Bunların fanzinlerini ortaklaştığı sunduğu bir site varmış. Sizin de fanzinize ekleyelim. Hatta ben de bir röportaj yaptı. Türkiye'deki fanzinciler ne yapıyor, ne ediyor, fanzinler evet, nasıl evet. dağıtılıyor. Yani çok aslında, ilginç örnekler geliyor. ya Ben de e, bir ara o şekilde bir şeyle karşılaştım internette. Galiba dünyada da bu işi hani dünyadaki fanzinleri toplayan bir ekip de var. sanırım var. Hı -hı. Aslında belki onlarla da temasa geçip e, projeleri e, birleştirebiliriz ya da evet. ortak bir şey getirebiliriz. Hı -hı. Öyle düşünüyorum. Bizim Avrupa Fonu destekli bir iş yapma çabamız da vardı aslında bu yaratı hmm. hafızada ama o projelerde de yani e, birçok ülkeden temas kurmak zorundasın. O teması yakalamak önemli bence yani İngiltere'de de böyle bir e, kültür var zannediyorum. Tabii Kendin tabii. Town Hı -hı. civarında Amy Winehouse'un öldüğü oradan da evet. bir e, punk tayfası oldukça fanzin kafasında yani öyle düşünüyorum. Hı. Evet. Ee, Yeraltı hafızanın bugünkü programının sonuna geldik. Hmm. Ee, Yeraltıhafiza.com'dan e, proje hakkında daha fazla detay alabilirsiniz. Volkan'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Yeraltı hafıza.